Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'ndasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenk Dereli, bugün iki konuğum var, Sunay ve Elif. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün onlarla beraber biraz mimarlık öğrenci kulüplerinden bahsedeceğiz. Hepsinden bahsetmeyeceğiz tabii ki. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeki Mimarlık Kulübü'nden bahsedeceğiz. Onlar değişik şeyler yapıyorlar. Ee, ama bununla girmeden önce isterseniz siz biraz kendinizi tanıtın. Hani ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Biz kimiz? Ee, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Taşkış'ta da işte, faaliyetleri olan bir uzmanlık kulübü. Ama sen kursunda. kimsin? Ha, ben kimim? <gülüyor> <gülüyor> ben Elif'im. Merhaba. Şu merhaba. Söyle Elif Gökçen Tepek Hayat'ta ikincisini de söyleyeyim. Hı hı. Ee, mimarlık Fakültesi'nde üçüncü sınıf mimarlık öğrencisiyim. Hı hı. Aynı zamanda mimarlık kulübünde faaliyetleri yani katılmaya çalışan bir öğrenciyim. Hı hı. öyle. Ee, ben Sunay Sunay Paşaoğlu. Ee, ben de üçüncü sınıf öğrencisiyim. Elifle aynı dönemiz. Ee, yine mimari kulübünde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. Ee, mimarlık kulübü nedir? Ne yapıyor? Hı hı. Biraz bundan bahsetmek gerekirse, hani Taşkışla da bir mimarlık fakültesinde proje eğitimi dışında veya diğer formal eğitimler dışında hani bunu bu çizginin dışına neler çıkartabiliriz diye düşünen bir kulüp. Ee, çok taslak olarak bakacak olursak ve bundan bunun dışında da e, farklı etkinliklerle bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Evet e, ya yani amacımız yani proje eğitimi haricinde okulda neler yapabiliriz e, kendi vizyonumuzu kişisel olarak yani söyleyebilirim e, ekse neler katabilirim görebilirim şeklinde geliştirmek amacımız ve bununla ilgili kulüp de hani bizimle aynı şekilde düşünen hani ortak bir şekilde paylaşan insanlarla beraber üretim yapmaya çalışıyoruz Peki ne yapıyorsunuz yani hani işte bir şeyin eksik kaldığı ya da yetmediği yerde. Eğitimler mi örgütlüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ya da bir başka şeyler mi? E, bundan Necesi şöyle ettiğiniz? özetlenebilir. E, eğitimler düzenliyoruz. Özellikle e, bilgisayar programları konusunda bu konuda işte aşmış olan arkadaşlarımızı da çağırarak... <gülüyor> e, Eğitimler düzenliyoruz. Çünkü yani okulun bize e, yani şu, şu günde şu programı öğretelim gibi bir durumu yok. Bir iş veriliyor ve sonunda bizim o işi tamamlamak için bir şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani biz de bu durumda hani eksik gördüğümüz kısımlarda daha çok bilen bildiğini düşündüğümüz insanları davet edip bize öğretmenlerini rica ediyoruz. Hı hı. Öyle eğitimlerimiz oluyor. Photoshop, otoket yani ve benzeri aklınıza ne gelebilirse, ne talep edilirse aslında. Peki ondan başka? Ee, bunun dışında şöyle bir şey gelişti geçen sene. Ee, bizim hocalarımızın kürsülerinde ...tozlanmış bir sürü dergi var, bir sürü yayın var... ...ve onları kürsülerden çıkartıp... ...öğrencilerle, arkadaşlarımızla paylaşmak istedik... ...ve bunu masa diye bir etkinlikle... ...her hafta, belli günlerde... ...kantinlerde, freskolarda... ...ücüzü miktarlarda satıyoruz... ...biraz da kendi içimizdeki... Yani ...kulübün ihtiyaçlarını karşılıyoruz aslında... Gelirleri karşılamış oluyoruz... ...peki, yani okulun içerisindeki bu şeyler haricinde... ...yani neden bir mimarlık kulübüne... ...ihtiyaç duyar ki bir fakülte mesela... ...bir mimarlık fakültesi... ...sizce yani... Neden bir mimarlık fakültesi e, fakültesi mimarlık kulübüne ihtiyaç duyar? Yani şöyle açıkçası ihtiyaç duymaz. Hı hı. Yani açıkçası mimarlık fakültesinde o öğrenciler bir kulüp kendi kurarlar. Yani bu şekilde söyleyeyim ben baştan. Ee, ben de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee... Yani okulun hani çok e, bir geçmişi var ve o geçmişten hani günümüze kadar birçok öğrenci e, bireysel olarak hani okuldan gelip geçiyor ve bir şekilde bir katkıda bulunuyor okul sürecinde ve sonrasında pek çok şey yapıyor. Kulüp de aslında o insanların bir araya geldiği ve ürettiği bir yer. E, üretmeye başladığı belki bir yer farklı neler yapabilirim diye baktığı bir yer ve bir şekilde bir katkıda bulunuyor. Hı hı. Dolayısıyla kulüpte o katkısını e, çeşitlendirerek o insanlarla e, okula veya işte okul dışında bir sürü insana sunuyor. Şey gibi analiz ediyorum ben de bazen mesela e, yani kendi öğrenciliğim e, döneminden de e, sadece bir araya gelip e, beraber bir şeyler paylaşalım ya da birbirimize bir şeyler öğretelimden daha öte bir görevi de ola, olabiliyor kulübün e, herhangi bir durum tespit edip o durumla ilgili proaktif bir eylemde bulunmak ki buna e, yani tasarımın tüm eylem alanı dahil bunun dışında inşa etmek ee, ne bileyim bir yerlere gidip bir yer bir, bir kızım insanları örgütlemek falan da bunlara dahil ee, o duruma da yarıyor galiba biraz çünkü ben hep şey diye düşünmüşümdür yani işte hani mimarlık öğrencisinin mimarlığı ne zaman başlar daha doğrusu yani belli bir süre sonunda mimar olacak kişinin mimarlığı ne zaman başlar yani diplomayı aldığı zaman mı yoksa daha başka bir zamanda mı yani kaç on yıl sonra ya da kaç on yıl önce başlamıştır. O yüzden o e, kulüp ortamları e, biraz da beraber bir şeyler yapabileceğiniz insanları, insanlarla dirsek temasında bulunabildiğiniz şeylere dönüşüyor. Şeyleri takip ediyor musunuz? Peki yani, yani tamam taş kışlada diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nde siz varsınız ama diğer e, fakültelerde, ...olan biten şeylerden haberiniz var mı... ...ya da böyle bir paylaşımlarınız oluyor mu? E, açıkçası şöyle... E, ...özellikle bizim son yaptığımız etkinliğin... ...biraz temasına da yakınlaştı bu son söylediğiniz. Hı hı. E, son etkinliğimiz... ...bizim Set 3 Kabuk isminde bir workshop etkinliğiydi. Workshop serisi etkinliğiydi. Hı hı. Ve bu kabuk temasını aslında... ...hani biz e, mimarlık kulübüyüz... ...belli kişiler toplandık... ...bir şeyler tartışıyoruz, konuşuyoruz ama... ...kendi içimizdeyiz. hani Diğer bir sürü gruplar var ve onlar da kendi içinde. Hani hı hı. içinden İçine kapanıklıkla dışarı açılma arasında bir arayüz gibi gördük kabuğu ve o kabukla birçok workshop etkinliği gösterdik. Workshop etkinliği gerçekleştirdik. Peki Aslında onda neler vardı? Biraz... Yani işte o hı hı. mesela dışarıdan birileri mi geldi? Hı hı. Ne oldu? Başka fakültelerden Şöyle, öğrenciler mi geldi? Nasıl evet bir şöyleydi. Daha önceki workshoplarda bireysel olarak yürütücü katılımları vardı. Bununla ise biraz daha grup katılımları söz konusuydu. Örneğin işte herkes için mimarlık. ...grup geldi ve bir şeyler yaptı. Hı hı. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir sürü ekibi geldi... ...başka bir şeyler yaptı. Canlandıranlardan... ...ayrı bir animasyon ve mekan üzerine... ...bir işte etkinlik oldu gibi. Aslında biraz daha kendi içerimize... ...yani içeriye dönük olan o... E, ...sadece mimarlık üzerine konuşmalar... ...onun üzerine söyleşiler kısmını... ...kırmak istedik. çünkü hı, Peki bunlar... ...yani sadece mimarlık üstüne değiller yani de... ...canlandırı biliyorum, evet. animasyon. Hı hı. Herkes için mimarlık derneğini biliyorum. Mesela onlar hangi konu alanı üstüne... ...çalışırlar? Aslında onlar pek çok konu üzerine çalışıyorlar Aha. güncel olarak örneğin tak... her her şeyde atölye içerisinde. Ha, atölye içerisinde örneğin e, çevremize bakmak gibi. Mesela e, günlük hayatta yaşadığımız pek çok durumu o hayat süreci içerisinde çok fazla irdeneme değiştirme ya da e, farklı bir açıdan bakma durumunda olmuyoruz. Hı hı. Daha farklı bakabilen insanları bir araya getirdiğiniz zaman onlar size farklı bir bakış açısı aslında kazandırabiliyor ya da görmenizi sağlıyor olabilirler. Herkesin için biraz öyle bir ...yerde yer aldı aslında. Peki onun için. dışında... ...başka kimler sadece, vardı? E, onun dışında... Şey, film atölyesi aslında yaptık... ...film okumaları hı. şeklinde... ...üç ayrı yürütücü hı hı. E, geldi bunun için... ...Seytel Kökner... ...Keran ve Hak Yırtıcı ile beraber oldu... Hı hı. ...farklı konularda film workshopları... ...gerçekleşti. Yani sadece son... ...Set 3 kabuktan değil de... ...Set 1 Tetris ve Set 2 Cheese isminde... ...yine hı hı. iki workshopımız da olmuştu geçtiğimiz hı hı. sene. Ya bunları özellikle dikkat edersen soruyorum... ...çünkü... ...şimdi bizi dinleyecek olanlar programında kendi mottosunda olan mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar kısmını çok duyuyorlar ama hani mimarlık eğitiminin içerisinde mimarın açlığını bir şekilde bastıracak olan hangi konu alanlarına mimar değiyor? Onu biraz da yani açığa çıkartmak için aslında bunları soruyorum. Çünkü siz ne kadar çok kişi ismi zikrederseniz ee, i̇nsanları da merak edip e, o ki, hem o kişilere dair merakları hem de sizin etkinliğinizin Hı -hı. çapının genişliğine dair merakları artacaktır. O yüzden bence bunu, bundan biraz bahsedelim. Ee, şöyle söyleyelim e, sadece Set 3 değil Set Taşkış'la genel Hı -hı. ismiyle bizim e, bulduğumuz bir isimdi geçen sene. Hı -hı. Ve şöyle mesela moda konusunda Niyazi Erdoğan'la beraber bir çalışma olmuştu. Grafik Hı -hı. tasarım konusunda Esen Karol'la işte e, Ertan Ek Ekvar e, gelmiş. Ekmen Ertan'la evet, yine açık biri açık şehir isminde. Yani şehir üzerine moda, grafik sanat, bir, ve bir çok şey üzerine. Bir Mesela oyunculuk üzerine kraft tiyatrodan işte Hı -hı. çağ çalışkurlu geldi ve biz e, çok daha böyle e, zihinsel egzersiz tadında bir atölye düzenledik. Hı -hı. Aslında hani mimarlık eğitim dışına çıkıp biraz daha kişisel eğitim egzersizler düzenlemeye de eğildik. Yani bu biraz daha deneysel bir alan aslında bizim için. Çünkü o motivasyonu yaratma motivasyonunu, tasarım motivasyonunu neyin tetikleyeceği aslında bir soru işareti. Evet. Çünkü şöyle veya böyle diye kesin bir şey söyleyemeyiz. ve O yüzden de yani bunun ne olabilirin sorusunu sorup bunun üzerine biraz gitmeye yönelik etkinlikler ve davet ettiğimiz kişiler arayışlar da bunun üzerine oldu. Bu insanlar nasıl bağlantıya geçiyorsunuz? Bu insanlarla açıkçası paylaşıyoruz kendi aramızda Hı. ve Hı. o şekilde mailleşmeyle beraber başlıyor. Birçoğunu zaten daha önce jürilerimizden veya diğer etkinliklerden tanımış oluyoruz. İşte, tanımadıklarımız oluyoruz. da var. Evet. Yani bir işte hani ufak bir cesaretle mail atıyoruz. Evet. Pek çok insana ce mail attığımız oluyor ve çok azından cevap geliyor. Biz Hı. de bize cevap veren insanlarla birlikte bir hani ne yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Hı. Ve sonunda bir iş ortaya çıkıyor. Ki ya o saydığınız isimler de zaten hani belki de e, hani ilk... ...me yalasılacak olan insanlar yani, yani evet. onlar da zaten konularıyla ilgili <gülüyor> durumu durum, geri çevirmemiş gibi görünüyor. Yani şu şekilde de bence güzel oluyor hani bir workshopta bir atölye çalışmasında ortaya bir somut ürün çıkmasa bile... Hı -hı. ...fikir bazında birçok gelişmeye sahne olabiliyor. Peki bu durumda şu oluyor o atölye çalışması yapılıyor öğrenciler var orada mimarlık öğrencileri Hı -hı. var. Sonra kendi konu alanının profesyonelinde olan bir kişi var ve bunlar mimar fakültesinin ortamında oluyor herhalde değil mi? Sadece orada değil yani dış başlayalım. mekanlarda da gerçekleşebiliyor mesela. Sokakta herhangi bir işte atölye atölyenin e, kendi içeriğine göre değişiyor. Evet, atölyenin evet. içeriğine göre evet. değişebilir ve bu değilen insanların da hani e, potansiyelleri değiştiği için ortamda doğal olarak değişiyor ve aslında pek çok insan da dışarıdan gelip katıldı. Sadece mimarlık öğrencileri de olmadı. Hı, mesela... Sadece taşkışta da olmadı. Hı. Yani İstanbul içinden veya İstanbul dışından birçok arkadaş geldi. Geçen evet. sene Vandan yaklaşık 10 kişi gelmişti Hı. moda atölyesine. Bu Harika. sene Odtü'den 10 kişi geldi. İzmir'den yine gelenler bayağı. Şöyle bir şey olmuş oluyor. Şimdi siz e, belli bir fiziksel ortamda buluşmuş olan belli bir fakültenin öğrencilerisiniz. Evet. Ama ne oranın, programına, e, oranın programını kabuk olarak kendinize alıyorsunuz yani ne oranın mekanını e, hem o mekanı dışarıya doğru açıyorsunuz hem o mekanın dışında bir şeyler yapıyorsunuz hem de o mekanın içine başkalarının girmesini de sağlıyorsunuz yani hem Fikir olarak yani eğitim müfredatının dışında hem de o ortamı paylaşmak isteyen başka insanlar olarak bence bunun üstüne konuşmaya devam edelim birazdan yani önceki etkinlikler ve bundan sonra mesela mimarlık fakültesindeki bu kulüp ne örgütleyecek onun üstüne konuşmaya ne dinleyeceğiz ne seçtiniz? Pink Floyd'dan Learning to Fly. I'm no, not no. Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Açık Radyo'dasınız. Programımız devam ediyor. Merhaba. Tekrar. Merhaba tekrar. Elif ve Sunay'la beraberim. Özellikle Sunay'a yaptırmak istedim bu açılışı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun anlamını kendi hatıralarında yaşatacak. <gülüyor> tekrar merhaba. Teşekkürler. Ee, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Kulübü'nden ee, Sunay ve Elif'le beraber konuşmaya devam ediyoruz. Ee, müzik arasından önce e, Mimarlık Kulübü'nün Okulun fakülte ortamını dışarıya açan, her anlamda dışarıya açan ve pek çok davetliyi de okulun içerisine çeken etkinliklerinden bahsediyorduk. Şimdiye kadar üç tane workshop, oldu. workshop serisi gerçekleşti evet. herhalde. Yayına girmeden önce de daha doğrusu arada da biraz konuşma fırsatımız oldu. Hani o durumun genişliğinden bahsetmiştik. Şarkıdan önce de zaten hangi konuları yayıldığını konuşma fırsatımız oldu. Peki bu... Bu nasıl devam edecek? Bundan sonra neler olacak? Biraz onlardan girelim. Bir de ben şeyi merak ediyorum yani hani gerçekten diyelim ki sizler birey olarak bütün bu durumu niye örgütlüyorsunuz? Yani neden? Bunu da sonuna doğru böyle isterseniz bunun üstüne konuşarak bağlayalım. Şeyden bahsedelim işte neler olacak gelecekte mesela evet. odaklandığınız başka şeyler var mı? Şöyle söyleyebiliriz ki bu kabuk son etkinliğimizin temasıydı ama şöyle bu kabuk son etkinliğinin dan öte... Daha ileriki yapacağımız şeylerde aslında bütün bu düşünce tarzımızın özetlendiği bir kavram gibi geliyor bize. Yani bir isim olmaktan aslında bunu çıkarmak istiyoruz. Niçin kabuktu mesela ve e, neden biz bu kabuğu işte kırıp farklı şeyler yapmak isteyelim ki Hı -hı. sorusuna cevap aramaya çalıştık aslında biraz Peki, daha. Peki set? Set workshopların e, seri halinde olduğunu aslında belirten bir durum. Hı -hı. Set bir Tetris, Set 2 Çiz ve Hı -hı. Set 3 kabuk şeklindeydi. Hı -hı. Kabuk biraz daha özeleştiri anlamında bir durum. Hı -hı. Aslında bizim için. Kulüp olarak sürekli hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hep aynı insanlarla beraberiz. Bunu nasıl kırabiliriz diye. Ve hani workshoplar sonrasında aslında biraz daha... Hani niçin hani bu olsun ki sadece... Daha fazlanı ne kadar kırabiliriz ki? Ne kadar bakabiliriz etrafımıza? Ne görebiliriz? Baktığımızda ne görüyoruz? Sormaktı. Hı -hı. Bu yüzden de yani pek çok aslında... Hani yapmayı düşündüğümüz etkinlik var. Ama hani üç tane temel e, durum var. Bunlardan da hani ee, en önemlisi... Bunlardan birincisi... Ali Vatansever okulumuza ders veren sinema üzerine ders veren hocalardan bir tanesi. Onunla beraber film gösterimleri yapmayı düşünüyoruz. Çapraz film okumaları hı hı. okulun orta, orta bahçesinde. Ve bunu olabildiğince tanıtıp hani kamusal bir hale getirmeye çalışacağız. Evet, sadece okuldan insanların katılımının olduğu bir şey değil aslında hı hı. bu. Hani Pek çok insanı davet edip daha tartışma ortamı ve fikir yürütebilecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz burada. Peki kesinleşmiş bir şey mi bu? Evet önümüzdeki salı gününden itibaren... E Bizi takip edebilirsiniz. Taşkış'ta da salı günleri Hı -hı. akşam 6'da Hı -hı. zaten duyurusunu hani biz bir şekilde hani, yapıyoruz internet sayfamızdan da Hı -hı. okuldan da bir şekilde bize ulaşabilirsiniz ve Başka... katılabilirsiniz. Ee, 7-8-9 Haziran tarihlerindeydi yanlış hatırlamıyorsam ee, Fest gerçekleşecek İstanbul'da Hı -hı. ikincisi ve herkes için Mimarlık Derneği buna yine e, katkı sağlayanlardan bir gruplardan bir tanesi ve biz de onların çatısı altında yine beraberce etkinlik yapacağız. Herkes Aslında onlar bize kulağı. ulaştı. Hani Hı -hı. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Belki kulüpte buna nasıl eklemlenebilir şeklinde bir beraber buluştuk, oturduk, konuştuk. Ve hani böyle festival tasarlama gibi bir durum ortaya çıktı. Hı -hı. Öğrenci olarak biz hani oraya nasıl bakabiliriz? Ve festival ortamı işte belki nasıl daha iyi hale gelebilir gibiydi. Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin. Biz de onun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ve üçüncü olarak söyleyeceğimiz de çocuk ve mimarlık üzerine... E, yurt dışından gruplarla beraber etkinlikler düzenlemek, hani bu kabuk kavramını aslında hani konum bazında aşıyoruz. hani mimarlığın dışında birçok etkinliği gerçekleştiriyoruz ama bunu fiziksel anlamda hani şehir dışına ve ülke dışına da taşıyabilmek söz konusu. E, bu konuda Finlandiya'dan e, Amak isminde e, Finlandiya'dan Amak isminde bir atölyeler grubu var ve beraber atölye yaptıklarını bir network oluşturuyorlar, ağ oluşturuyorlar. Avrupa'da ve bu şekilde çocuklar ve mimarlık üzerine bir portal oluşmuş oluyor. Hı hı. Onlar da uluslararası bir örgüt. Finlandiya'dan, Barcelona'dan, Berlin'den. Siz onlarla ne yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul'da mı artık, Türkiye'de mi? Ee, aslında şimdilik iki ayaklı olmasını düşündüğümüz bir atölye serisi var onlarla hı hı. da. Onların aslında ilk atölyede onların ne yaptığını görmek e, hı hı. bizim için bir önem arz ediyor. Çünkü e, orada daha çok çocuklara e, mimarlık disiplini kazandırmak daha doğrusu onlara o eğitimin neler hani, katabileceğini göstermek gibi bir amaçları var. Özellikle Helsinki'de e, Arki Ampiyaynen e, -E, Lastu isminde birçok şey var. E, çocuklar için mimarlık okulu var ve hani onların hedefi 4 ile 17 yaş arasındaki çocuklara hani hepiniz mimar olun diye bir eğitim evet. vermekten öte hı hı. E, daha çok mimarlığın hani e, form, doku işte e, proporsiyonlar Ölçek gibi birçok disiplinini anlatabilmek dertleri ve bu şekilde kurgulanıyorlar. Onları görebiliriz orada yurt dışında hı hı. gezi düzenleyerek ve İstanbul ayağında ise bu gezinin artık çıktılarını İstanbul'a nasıl uyarlayabiliriz? Veya uyarlamayız bambaşka şeyler yaratabiliriz hı hı. diğer gruplarla da etkileşimli çalışarak. Peki bununla yani bu çalışmayı ne bileyim hangi? Yani nereden ki çocuklarla kimlerle yapacağız dair hiç böyle bir şeyler düşündünüz mü? Çünkü şeyi biliyoruz yani işte çeşitli özel kurumların çocuklarla beraber yaptığı çalışmalar var. Bizim daha önce Zeynep Kuban'la beraber yaptığımız Anadolu Hı -hı. bir devlet ilk okulunda yaptığımız 2-3 sene üst üste yaptığımız bir çalışma var mesela. Hani bunun benzer şeyleri var. Siz böyle... Bir de bunun uluslararası bağlantısında düşünürsek Hı -hı. bir yandan getireceği katkıyla. Var mı hakkınızda böyle bir şeyler hani çalışma alanımız olarak şöyle bir yeri tercih ederiz falan gibi? Aslında ucu açık biraz. Hı -hı. Şimdi çünkü çok yani bir sürü grupla iletişim halindeyiz. Ama hangisinin bize nasıl bir geri dönüş yapacağı da aslında biraz önemlidir diyor. Veya ne kadar katkıda bulunabileceği de değişebilecek bir durum şu anda. Açıkçası Avrupa'da bu organizasyonun ayağı olan şehirlerde o şehrin e, tasarım müzeleri, o şehirde bu konuyla ilişkili bütün dernekler bunun destekçisi. Hı -hı. İstanbul'da da biz bunu e, sağlamaya çalışmalıyız önce diye düşündük. Hı -hı. Ki evet. yakında bu konudaki görüşmeleri de başlayacağız. Hani buradan da açık çağrı olsun açıkçası. Hı -hı. Yani evet. bizimle bu konuda... iletişime geçmek, iletişime katkıda geçmek isteyen, katkıda bulunabileceğini düşünen herhangi hani, bir kurum, bir tek bir kişi bile olabilir. Ee, biz açız kesinlikle. Ee, çok çeşitli imkanlar sunabilecek bir proje diye düşünüyoruz çok daha geliştirebilir. Şu an bizim aklımıza gelmeyen pek çok ayağa daha dönüşebilir. Hı hı. O yüzden fikirleri açığız ya, ve bekliyoruz. Peki ha. şunu konuşalım hazır bu böyle bir çağrı da yapmış siz. Yani şimdi bir mimarlık kulübü, bir üniversitedeki mimarlık kulübü mesela pek çok insanla farklı bir şey gerçekleştirmek için herkese yönelik bir çağrı yapıyor. Hı. Bu da aslına bakarsanız bir okulun fiziksel mekanını çok daha fazlasıyla dışına çıkan bir motivasyonu gösteriyor aslında. Biraz ondan bahsedelim. Yani neden oturduğunuz yerde oturmuyorsunuz da böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? <gülüyor> kissey olarak bunlardan bahsedebilirsiniz bence biraz. Çünkü kıymetli olduğunu düşünüyorum ben bu motivasyonların. Ortamda bir şey olmuyorsa bu bunun gerekmediğinden değil, bunun yapanı olmadığı için olmuyor. O yüzden bunu kıymetli buluyorum. Yani biraz isterseniz onlardan bahsedin. Yani okuduğumuz okul işte şehir olarak Taksim'in ortasında. Çok canlı bir yerde hı hı. ve okulda birçok hocamız çok değerli kendi özel hayatlarında çok daha fazla büyük işler yapıyorlar. Hani birçok dinamik varken onları yani bu dinamikleri kullanmamak kaçıkçası yani. Aslında sadece hani o da değil ee, bu okula gelene kadar bir gelişim süreci var ve e, kendi adıma konuşuyorum belli bir bakış açısına sahip oluyorum. Bu okula geldikten sonra bu çok daha farklı bir yere gitti hı hı. ve bu e, görme yöntemleri aslında biraz daha. ...beni geliştiren diye düşünüyorum. Hı hı. Ve bunu bana katan pek çok insanla tanıştım Taşkışa'da. Ee, okul içinde, okul dışında... ...pek çok yönlendirmeyle farklı insanlara... ...ağlara ulaşıyorsunuz. Kulüp bunun bir parçası oldu örneğin. Ee, ve bunu daha farklı yerlere getirmek... ...o görme yöntemlerini çok daha fazla artırabilir ...diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ya da kulüp kavramını da bambaşka bir yere taşıyabilir evet. değil mi yani? yani? Sadece okul sınırları içerisinde... işte ...eğitimlerin verildiği bir yer... Çok daha farklı bir yere gidebilir ve farklı insanlarla Neler yapıyorlar onları görerek e, Çok daha bizi geliştirebilecek bir Ortama dönüşebilir diye düşünüyorum Peki o, o zaman aha. o bağlantıları Da söyleyin isterseniz ve Yavaş yavaş bağlayalım program Çünkü hızlı bitiyor <gülüyor> ya Aslında bağlantı e, insanın kendi Hani e, kendine kurduğu Her şey yani aha. günlük bir konuşmada da O sizi geliştirebilecek bir durum veya işte Bir söyleşiyle bir kurulan hani Söyleşte kurulan bir cümlenin de Açabileceği bir durum. Hı hı. O yüzden e, biraz daha böyle o gözü açık durumu yaratmaya yönelik ya, yani bir iş yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Peki yüzden nasıl ulaşacaklar? Yani sizin gibi düşünen ya da sizin düşüncelerinize olumlu ya da olumsuz eleştirilerle katkıda bulunacak olan insanlar nasıl ulaşacaklar? Size? Ee, i̇nternet adresi, internet sitesi üzerinden e, Facebook'ta İTÜ Mimarlık Kulübü ve Twitter'da İTÜM isminden ulaşabilirler. ulaşabilirler. Adreslerinden ulaşabilirler. Onun dışında toplantılarımıza gelmek istiyorlarsa. Salı e... günleri Taşkışla'da her akşam 6'da toplanıyoruz biz. Farklı fikirleri olan herkese açığız. O yüzden de bekleriz. Gidin gidin de başlarını ağrıtın sevgili dinleyenler. <gülüyor> her türlü şekilde zorlayalım ve ortamı aktif katılımımızla değiştirelim, dönüştürelim. Çok teşekkür ediyorum ben. Yaptığınız biz, biz her şey için ediyoruz. ve geldiğiniz için. Biz teşekkür biz ederiz. ederiz. Acikmimarlik.blogspot.com adresinden de bize her türlü yorumu yollayabilirsiniz. Bekliyoruz. İyi günler diliyoruz size.